Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah Ve salatu ve selamu Ala Rasulillah Ama بعد An Ebi Hurayrata anna Rasulallah Sallallahu Aleyhi ve Selleme Qal Etedruna manil mufles Reqabar Efendimiz Sahabelerle otururken Onlara dedi ki iflas eden kim biliyor musunuz? Şimdi bu hadisi getiriyorum. Onu tamamlayabilirim. Ama benim hedefim bu hadisin söylemesinden bu sual iflas eden bu kelimeyi. Tabi sahabe kiram dediler iflas eden kimse parası yoksa bir insan parasız olunca iflas etmiş denir. Peygamber Efendimiz dedi iflas eden bir Müslüman namaz kılıyor, oruç tutuyor, sadaka veriyor, zekatı veriyor ama kıyamet gününde gelince bir Müslümanın hakkında konuştu, birisini kötüledi, gıybet etti, dövdü cennete girmeden önce herkes geliyor diyor ya Rabb benim hakkımı bundan alacağım. Allah diyor hakkını ver. Karamet gününde birisini dövdüysen o seni dövmek istemiyor. Senin sevabından alacak. Birisinin parasından bir şey koparırsan üç kandırmak falan para bulamayacaksın vermeye. Senin sevabından verirsin. Herkes sevabında, herkese sevabından verir sevabı bitinceye kadar. Eğer bu hak isteyenleri bitmediyse onun günahlarının üstüne atarlar sonra cehenneme atılır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu bize bildirdi söyledi. Ama başta ne dedi? İflas eden kimdir? Allah Kur'an-ı Kerim'de diyor اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ Allah iman edenlerden nefisleri ve malları satın aldı. Hangi fiyatlar? Neymiş fiyatı? Bu nefisler ve malların fiyatı nedir? بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ Allah onlara cenneti Para, fiyat olarak cenneti veriyor. Allah burada bir kelime kullandı. İştara, satın aldı. Başka ayette Allah diyor. Ey iman edenler size bir ticareti göstereyim mi? Şu ticaret şiddetli bir azaptan kurtaracak sizi. Ayetlerin sonuna kadar. Şimdi bakıyoruz ayetlerde Allah Azze ve Celle Ticaret kelimesi bize söylüyor. Satın almak kelimesi söylüyor. Peygamber Efendimiz diyor, iflas eden. Neden bu kelimeleri kullanıyorlar Rabbimiz ve Allah'ın Resuludur? Çünkü insanın nefsi devamlı bu şeyleri seviyor. Ticaret mantığı aldım, sattım, bilmem ne, kazandım, iflas ettim. Onun için bizim dikkatimizi çektirmek için, bu ayetler, bu şeyler Allah Azze ve Celle bize gönderdi. Aslında ben de bir şey kullanacağım. Bu şey gerçekten vardır ama hadislerde bu kelime geçmedi. Kampanya kelimesi. Bizim dinimizde bir kampanyalar açık, insan ölünceye kadar. Hatta kampanya değil, kampanyalar. Belki açık diye biz ona bakmıyoruz ama bir gün olursa hepimiz koşarız. Size söyleyeyim gülün. Bim de bir kampanya oluyor haftada bir gün. Gidiyoruz sabahleyin bakıyoruz. Kadınların sırası bilmem ne kadar uzun. Hepsi kampanyaya yetişecekler. Gerçekten ucuz şeyler var. Herkes yetişecek. Sonra bitti. Bol bol olursa hiç kimse belki gitmeyebiliyor. Ya şimdi gitmezsem sonra giderim. Biz böyle yapıyoruz. Bizim dinimizdeki kampanyada. Bu kampanyanın hakkında konuşmadan önce ben nasıl sevap bol bol koparabiliriz. Nasıl hızlı cennete varabiliriz? Bunun Bundan önce bir şey, bir sual sorayım. Ölüm meleği birimize gelirse kim hazırlandı ona? Yani herkes kendine bir sual sorsun. Şimdi 5 dakika sonra vefat edeceksem ben hazır mıyım? Benim salih amellerim yetecek mi cennete gitmeye? Yoksa cennete varmayabilirim? Öyle bir Cevap varsa ben cennete hazır değilim. Cennete gitmeye hazır değilim. Amelim yetmez. Günahlarım çok. Peki bu dünyanın hayatı tek fırsat. İnsan vefat ederse bu halde tabi Allah Azze ve Celle bize söylüyor Kur'an-ı Kerim'de. İnsan ölüm meleği gelin geldiği zaman ona diyor <gülüyor> Ey Yarab beni dünyaya geri gönder. لَعَلِّ اَعْمَلُوا صَالِحًا فِي مَا تَرَكْتِ صَالِحَ عَمَلْ يَقَيْن Cennete gideyim. Allah ne diyor Kur'an-ı Kerim'de? كَلَّا Kesinlikle hayır. اِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا Bu bir kelime ağzından çıkıyor. Ama dönemeyecek. Başka ayetlerde Allah Azze ve Celle Allah yazdı. Kimse bu dünyadan çıktıysa, ahirete gittiyse dönmeyecek. Bu dünya. Onun için Akıllı insan o saate varmadan hesabını yapsın. Tabi Allah Kur'an-ı bu hesap için, Kur'an-ı bize emir verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize emir verdi. Ömer Muhattab'ın sözleri var bunun hakkında. İnsan bir hesap versin kendine. Benim amellerim nasıl? Sevabım daha çok mu? Günahlarım daha çok. Günahlarım daha çoksa bir kurtuluş vardır. İstiğfar çekebilirim, tevbe ederim. Günahlar ya silinir ya da sevap olur. Bazı ayetler diyor silinir, bazı ayetler sevap olur diyor. O zaman bir dönüş var. Madem ölüm meleği daha bana gelmedi. Geldikten sonra tevbe kapısı kapanır. İnsan ne görürse önünde artık dönüş yok, kurtuluş da yok. Ama insan bakarsa elhamdülillah sevabım çok. Günahlarımdan fazla inşallah cennete gidiyorum. Vallahi Allah'a ne kadar şükür ederse azdır. Yani bir secde şükür Allah Azze bütün hayatında onu bu secde bu secde ederse bütün hayatında vallahi azdır. Çünkü cennetten daha kıymetli bir şey ne vardır? Cenneti insan kazanıyorsa. Rabb'ine şükredecek çünkü Allah kolaylaştırdı ona bu ibadetleri. Bu amelleri. Şimdi insan bir ölçü istiyor imanını ölçmek için cennete gide gidebilecek mi gidemeyecek mi? Bir terazi istiyor. Alimler bize gösteriyorlar, söylüyorlar. Ebün Kuyum Cevziye rahim Allah onu da söylüyor. Tabii ki misi bir tek namazı söylüyor. Ebün Kuyum Cevziye üç şeyi söylüyor. Diyor namazına bak. Kur'an-ı Kerim'in okumasına içindekilerin içindeki ayetlerin ameline bak bir de Allah'a zikretme ne kadar Allah'a zikrediyorsun bunlara baksın insan bundan razı ise kurtuldu inşallah razı değilse Ebn Kayyum Cevsiye diyor bil o zaman kapı senin önünde daha kapalıdır kapalıysa ne yapacaksın mücadele edeceksin at, açması için senin mücadelein bu üç, şey, üç şeyin ıslah etmesinde <gülüyor> namaz hakkında konuşacaksek tabi alimler belki kitaplar yazdılar namaz ne kadar kıymetli bir şey bizim hayatımızda <gülüyor> namaz Peygamber Efendimiz diyor dinin direğidir kimisi bizden bakıyor yani o kadar mı önemli bazı insanlar bakıyora bir fakire 2 lira verirsen namazdan daha kıymetlidir. Bak bir insanı doyurdun, ne kadar iyi bir amel yaptın. Ama bu ölçüleri biz koyamayız. Çünkü sevabı biz koymuyoruz. Allah Azze ve Celle her ameli koydu, sevabı da koydu. Allah Azze ve Celle bize bildiriyor, hangi amel daha ağır terazide hangisi daha hafif. Peygamber Efendimiz diyor, namaz dinin direğidir. Allah Kur'an-ı Kerim de söylüyor namazın hakkında. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ Bunlardan sonra, bu insanlardan sonra adamlar, insanlar geldi. اَضَاعُ السَّلَاةِ Namazı kaybettiler. وَاتَّبَعُ الشَّهَوَاتِ Şehvetlerine ittiba ettiler. فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا Bunlar cehennemde bir vadiye girecekler. Vadinin adı غَي. Abdullah ibn Mes'ud diyor namazın kaybetmesi... Bırakması değildir. Kaybetmesi, vaktinden geciktirmesi. Şimdi ezan okundu. İnsan geciktiriyor, geciktiriyor. Öbür namaza kadar ya da öbür ezan okunmadan bu namazı yetişiyor. Bakın geciktirmenin cezası cehenneme girmek Allah Azze ve Celle diyor. Sa'id bin İbnül Musayyib. Tabi'inlerin en büyük alimlerinden Diyor namazın kaybetmesi bu ayette geçen kelime. Namazın kaybetmesi her namaz öbür namazın vaktine kadar geciktirmek. Diyor namazı kılmıyor. Ikindi, öğlen namazı kılmıyor. İkindi ezanı gelince kadar. Namazı kılıyor bir bakıyorsun. İkindi okundu. Sonra oturuyor muhabbet ediliyor, ediyor. Bilmiyorum ne işine gidiyor. Dönüyor ikindi ne zaman kılıyor? Akşama yaklaşınca. Her namazı böyle geciktirince bunun adı namazı kaybetti. Allah diyor Kur'an-ı Kerim'de namazları kaybettiler. Hatta Sa'id bin fark ettiriyor. Diyor namazın bırakması ayrı, kaybetmesi ayrı. Kaybetmesi böyle geciktirmesi. Bunu vasf ediyor. Sonra diyor El-Ghayy Allah diyor Ghayy vadisine gelecekler. Diyor Ghayy cehennemde çok derin bir vadi harareti çok şiddetlidir. Tabi derin deyince hepimiz biliyoruz Cehennemin dereceleri Ne kadar insan daha aşağıya giderse daha şiddetli olur Sıcaklığı, azabı, her şeysi Allah Kur'an Kerim'de diyor <gülüyor> Namaz kılanlara Allah Azze ve Celle Veyl vadisi hazırladı cehennemde Hangi namaz kılanlar? Ayet tamamlıyor. Ellefinehum an salatihim sahum. Namazlarını unutanlar. Bir bakıyorsun. İnsan arkadaşıyla gidiyor. Bir ikindi namazı, ezanı duyuyor. Diyor. ay öğleni kılmadık. ay öğleni kılmadık. Ne olacak? Allah açıklıyor ne olacak? Bu insan cehenneme girecek bu namazı için. Onun için bakıyoruz namazın kıymeti İslam'da. Nedir? Bir sahabi Peygamber Efendimiz'e geldi. Diyor ya Resulallah, Allah en sevdiği amel nedir? Şimdi amelleri söylemeden önce, Peygamber Efendimizin hadisini söylemeden önce üç ameli söyleyeceğim. Cihad, baba anneye itaat etmek, namaz ilk vaktinde. Kendimize sorarsak hangisi en kıymetli amel? Hepimiz belki cihad deriz. Neden? Çünkü cihadın hakkında ne kadar duyduk. Peygamber Efendimiz dedi iki göz cehennemin ateşi görmez. Bir göz Allah'ın korkusundan ağladı. Göz aktı akıttı. Öbür göz Allah için oturdu bekçi cihatta nöbetçi. Cihada girmedi bir tek bakıyor. Baktığı için cehennemin ateşi görmez. Peygamber Efendimiz diyor bir ayak cihatta tozlanırsa yürümekten cihada, gir, cihada girmedi. Harzet insan vefat etti ya da savaş olmadı döndü. Bir tek ayakları toz, toz onlara geldiği için bu ayaklar cehennemin azabı görmez. Girmez cehenneme. Demek ki bu insan cehennemden bir beraet alır. Peki cihadın o kadar sevabı var. Acaba cihadın sevabı daha büyük yoksa baba anneye itaat etmesi. Baba annenin itaat etmesi daha büyük sevabı yoksa namaz ilk vaktinde. Biz yani aklımıza göre belki deriz birincisi cihat. Ondan sonra baba anneye itaat etmek. Ondan sonra namaz. Şu sahabe peygamber Efendimiz'e sorduğu zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi namaz ilk vaktinde. Allah'ın en çok sevdiği amel budur. Dedi ya Resulullah ondan sonra hangi amel? Dedi birrul valideyim. Babaya anneye itaat etmek. Ondan sonra ya Resulullah hangi amel? Dedi el cihadu fisebilillah. Ondan sonra Allah için savaşmak. En çok Allah sevdiği amel namaz ilk vaktinde kılması. Onun için bu bizim ölçümüz. Biz bunu yapamazsak demek ki kalbimizin önünde bir perde var. Hak yolu göremiyoruz ya da cennete yaklaşamıyoruz. Yol kapalı. İbn Tayyum Cevziye'nin dediği gibi bil bil. Kapı kapalıdır. Yeter ki sahabe kiram diyorlar hiçbir amel bırakması Peygamber Efendimiz zamanında küfür saymıyorduk namazdan hariç. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadiste söylüyor <gülüyor> Biz ve kafirlerin aramızdaki sınır namaz. Kimse onu bırakırsa bu tamamen bırakırsa kafirdir. Peki kimisi diyor küçük küfür, milletten çıkartmayan küfür, kimisi diyor bilmem ne bir sürü sözler duyabiliriz ama sahabe-i kiram bunun cevabını verdiler. Dediler peygamber efendimiz zamanında hiçbir amelin bırakması küfür görmüyorduk namazdan hariç. Namazı bırakan kafirdir. Hadis vardır, sahabe-i kiram bu hadisi açıkladılar bize. Başka hadisler de vardır bu konuda. Namaz. Bu kadar önemlidir. Peygamber Efendimiz diyor inne'r recul 60 sene. Bir adam altmış sene namaz kılar. Allah hiçbir namaz ondan kabul etmeyebilir. Neden? Belki ruku'a idin inince ruku'unu tamamlamıyor. Bir eğildi mi hemen kalkıyor. Ve la yutimmus sujud. Belki ruku'u tamamlıyor, secdedü tamamlamıyor ya da secdedü tamamlıyor, ruku'u tamamlamıyor. Yani bazı insanları görüyoruz. Eğliyor, kuat kalkıyor, hemen durmadan iniyor secdeye. Bir de başka bir hadis var. hadis i Musi Yani düzgün <gülüyor> namazı kılmayan hadisi. Onun ismi alimleri de böyle bu hadis. Çünkü Resul Aleyhisselam camisinde oturuyordu. Bir sahabi geldi. Kıldı namazını. Sonra Resul Aleyhisselam'e geldi. Resul Aleyhisselam diyor. Dön namazını kıl sen kılmadın. Kılmadın. Adam kıldı. Ama Allah'ın sahifesinde yanında kılmadı. Sevabını almadı. Döndü şu sahabi. Tekrar kıldı. Resul geldi. Resul Aleyhisselam tekrar diyor. Dön. Kıl. Sen kılmadın. Gitti. Üçüncü defa kıldı. Resul Aleyhisselam'a geldi. Resul Aleyhisselam diyor. Dön. Kıl. Sen kılmadın dedi. Ya Resulallah. Vallahi bundan daha iyi bilmiyorum. Daha fazla beceremem. Daha iyi beceremem. Bana öğretti ya ve Resul Aleyhisselam ona öğretti. Nift ne söylüyor hadiste Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Söylüyor eğilince sakin bütün vücudun, bütün organların sakin oluncaya kadar kalacaksın. Kalkınca böyle duracak. Secde edince böyle. Bir zaman geçecek. Bir de Peygamber Efendimiz sünnetlerine dönersek bir bakıyoruz sallallahu aleyhi ve sellem. Rukurten kalkınca bir sürü hadisler, zikirler vardı söylüyordu. İki secdenin arasında bir sürü dualar vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hepsini söylüyor. Biz oturuyoruz bir nefes almadan hemen tekrar sucuda iniyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor kimse namazı kılıyorsa belki 60 sene namaz kıldıktan sonra Allah ondan bir namaz kabul etmiyor. Peki herkes kendine baksın, namazını hatırlasın. Herkes namazından razı mı? Bu kadar namaz değildir, yetmez razı insan olması için sünnetlerine bakacak. Hepsini kılıyor mu? Yoksa bir namaz kılıyor, onu namaz kılmıyor. Namazdan sonraki zikirler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize öğrettiği zikirler. Söylüyor mu? Yoksa söylemiyor. Şimdi iki şey var. Bir şey, okudu şeylerin anlaması. Aklına girdi mi, girmedi mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunun hakkında diyor, <gülüyor> i̇nsan namaza duruyor. Ne düşündüyse ayetlerden, zikirlerden, söylediklerinden ne aklına girerse manası onun sevabı yazıldı. Bazen insan gidiyor fikri Aa, bu dünyada çok geziyor. Namazın sonunda Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi, Esselamu Aleyküm ve derken o zaman kendine uyanır. Ben kaç katkıldım kıldım? Üç mü? Dört. İnşallah dört. Bu namaz gerçekten dört olursa Hareketleri yerine getirirse, günahı silinirse, kılmadı sayılmadıysa ama sevabı da almadı. Resulullah diyor sevabı alırsın. Ne zaman aklın başında olursa anlarsan ne okuduysan. Peki bunun üstü de bir derece var. Arapçada huşu adı. Huşu olacak. Bu olduğu zaman bu ayette Allah Azze ve Celle iman edenlerin vasıflarını söylerken bunu söyledi. Yani bir insan iman edenlerden olmak istiyorsa bu sıfatları Kur'an'da, sünnette onlara arasın. Onları yaşıyor mu, yaşamıyor mu? Yani az kaldı diyeceğim biz sahte Müslümanız. Çünkü Müslüman iman edenlerin sıfları Kur'an'da belki hiçbirini yaşamıyoruz. Bu onların biri. Şimdi namazın hakkında konuşuyoruz. Huşu ne demek? Huşu yani kalbi insan kırılır Allah'ın önünde. Onun zilletin Allah'ın izzetinin önünde hissediyor. Secde edince ne demek bu? Zilletin son bir derecesi. İnsan başını yere koyuyor. Allah'ın önünde, huzurunda. Gözyaşları akacak. Şu cehennemin azabının ayetleri okuyunca ya da cennetin ya da başka ayetler okuyunca insan etkilenecek. Bu şekilde namazımı kılarsa demek ki bu huşulu bir namaz kıldı secdeler de ne kadar dua ediyor? Peygamber Efendimiz diyor Akrab ma bir kul Allah'a en yakın oluyor secde esnasında. Peki sen secde ettikten sonra bir sürü isteklerin var. Neden Allah'tan istemiyorsun? Birisi nasıl sordular? Senin canın sıkılınca kiminle oturuyorsun, kiminle muhabbet ediyorsun? Diyor ben Allah'ın konuşmasını duymak istiyorsam Kur'an-ı Kerim'i okurum. Allah'ın ayetlerini ok dinliyorum. Çünkü Kur'an-ı Kerim Allah'ın kelamıdır. Ben konuşacaksam namaza dururum. Yani ikisinde kiminle görüşüyor? Allah Azze ve Celle. Ama <gülüyor> istekleri varsa o konuşacaksa namaza duruyor. Peki insan Allah Azze ve Celle o kadar yakın olduğu halde Allah'tan istemiyorsa ne zaman isteyecek? Bu ihtiyaçlarını kim ona halledecek? Kim verecek istediklerini? Allah Azza ve Celle bize söylüyor Kur'an-ı Kerim'de ey kullarım size yakınım benden isteyin isteyin veririm. Allah o kadar bize çağırıyor o kadar bize fırsatlar veriyor bize bildiriyor diyor secde edince bana yakınsınız. Bir tek ağzınız açın, isteyin. Bir hocanın sözü hoşuma gitti diyor. Lütfen secde edince başınızı kaldırmayın bütün istiklerini Allah'tan istemeden. İnsan secde etti mi? İstesin ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi. Ne zaman Allah onun duasını kabul edecek bilemez. Ne kadar büyükse Allah bize böyle öğretti. İnsan aç gözlü olsun Allah'tan isteyince. Çünkü Allah Kerim Allah zengin. Biz kimden istiyoruz? Allah'ın mülkü o kadar büyük. Bütün insanlara ve cinlere Peygamber Efendimiz söylüyor. Hepsi bir yerde toplanırsa bütün insanlar ve cinler herkes ne isterse istesin Allah herkesin istediğini verirse mülkünden hiçbir şey azalmaz. O kadar Rabbimiz zengin. Peki neden az az istiyoruz? Kur'an-ı Kerim'de Allah bize bir duada öğretiyor. Rabbena hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lilmuttaqina imama Du'an sonsumda ve ajalna imama takvalı olanların en öndeki insanlardan bizi ya Rabbi Yap. Takvalan takvalı insanlardan demiyor dua reislerinden en yüksek insan takvalı insanlardan Peygamber Efendimiz diyor Cenneti Allah'tan isteyince Elfir devsil a'la isteyin Çünkü biz Yarab diyoruz Allah kabul etti mi Ben cennetin en hafif Derecesini istersem o bana gelecek En yüksek dereceyi istersem O verecek Madem istiyorsun Allah'tan Bol bol iste peki Bir de isteme vakitleri var Bereketli vakitler, vakitler var Bir de sen istediğin zaman Allah seni sever. Milletten istediğin zaman millet seni sevmez. Ya her gelişinde bir para istiyor. Borç. Her gelişinde diyor bana yardım eder misiniz? Bana bilmem ne işim var? Ee, bir... Millet senden nefret eder sen onlardan isteyince. Ama Allah senden razı olur isteyince. Çünkü Allah'tan istemek çok büyük bir ibadettir. Şimdi Namazın hakkında insan konuşacaksa Daha çok konuşabilir Namaz dediğim gibi Belki amellerden en yüksek ameldir Kur'an-ı Kerim'in hakkında konuşacaksak Bilmiyorum belki bir kelime yeterlidir Kur'an-ı Kerim Allah'ın kelamıdır Allah kim? Allah bu dünyayı yaratan, bu gökleri yaratan, bu güneşi yaratan, bu bütün hayvanları, insanları, böcekleri, her şeyi yaratan Allah her şeyi bilir, her şeyi takdir etti. Dünyayı yaratmadan önce levh Mahfuz da her şeyi yazdı Rabbimiz. O kadar Rabbimiz büyük, o kadar güçlü, o kadar yani Allah diyor ama kadar Allah'a hak kadrı. Allah kim olduğunu, seviyesini hiç kimse Bilemedi, bilemezdir. Kur'an-ı Kerim'de diyor Allah Azze ve bu ayette وَالْاَرْضُ جَمِيعًا قَضَّتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Kabda, insanın kabdası böyle bir şey tutarsa. Bu dünya Allah'ın kabdasındadır kıyamet gününde. Tabi Allah'a kullarına benzetmeden ama kabda kelimesi Arapça olarak size söylüyorum. Ama Allah Azze ve Celle kullarına benzetilmez. Ayet böyledir. وَالْسَّمَاوَاتُ مَطُوِيَّاتِ gökler katlanır bir yemini Allah'ın sağındadır ya gökler o kadar büyük yani şimdi bilim adamları gökleri vasf insan akre tahammül edemez o kadar düşünürse vallahi deli olabilir yani bu dünya o kadar büyük görüyoruz insan bir yerden bir yere gidecekse ne kadar yorulur ne kadar emek harcar bu dünya güneşin önünde bir damla gibi bir yere. Res, resmini yapacaksın Güneş dünyadan 700 bin kat daha büyüktür. Yanındaki yıldızlar, hepsi beraber, merrih bilmem Onu bunu, hepsi onların ismi, el mecmu'a şemsiye, Arapça konuşuyorum, Türkçesini bilmiyorum. Onlar beraber, bir ismi vardır. Güneş ve dünya ve güneşin yanındaki döner, dönen şeyler. Bunlardan milyonlarca var. Hepsi onlara bir mecerra. Bu mecerra gibi yine milyonlarca vardır. Hepsi bu dünyanın semanın da. İlk semada, ilk gökte bunlar. Yedi gök içinde ne kadar büyük. Bu yedi gök iç. Peygamber Efendimiz diyor Allah'ın kürsüsünün önünde bir yüzük çölde attıys attıysan gidiyor. Bu yüzük ne kadar ufak bu çölde? Ne kadar ufak? Görünmez. Bu gökler ve dünya ve bütün Allah bu göklerde yarattıkları hepsi bir yüsük gibi bu şeyin önünde. Peki Yusuf şey kürsi arşının önünde o da o kadar ufak. Bir yüsük çöl içinde gibi Peki bu arş Allah onu yarattı ne kadar büyük? Peki yaratan ne kadar büyük? Hacim olarak demiyorum sakın yanlış anlamayın. Allah'ın gücü kudreti bunu söylüyorum. Allah Azze ve Celle sonra bana bir fırsat veriyor. O kadar zayıfım bu dünyada yaşıyorum. Beni duyuyor Rabbim diyor. Bir isteğin varsa iste. Allah'ın rahmeti ne kadar büyük. Kur'an Kerim'i insan duyunca yeter, yeter ona. Bu Yüce Rabbimiz Bizimle konuşuyor. Ben gülüyorum bazı insanlar tabi dünyayı sevenler bir artistle yakından görüşürse hemen imzasını istiyor. Neden? Neden? Millete bir delil gösterecek. Ben onunla görüştüm. Bakın imzasını aldım. Büyük birisi bir başbakan bir bilmem ne onunla durduysa bir bakıyor bir resim kim çekti. Bu resim ölünceye kadar saklıyor Herkese gösteriyor. Ya bu büyük insan yine senin gibi bir insandır. Ne kadar büyükse, Sen ondan ayrıldın, ayrıldın seni unuttu. Sana bakmayın, vidası aradı, her şeyi unuttu. Zayıf bir insandır. Rabbimiz bizi o kadar yükselti, bizimle konuşuyor. Bizimle konuşuyor diyor. Ya eyühellezine amenu, ey iman edenler. Biz iman edenler değil miyiz? İnşallah onlardan Allah bizi kabul etsin. Peki onlardan olursak Allah benimle konuşuyor. Neden yüzümü çeviriyorum? Bunu dinlemiyorum. Allah benimle konuştuktan sonra Allah insanı o kadar yükseltti. İnsan yüzünü çevirirse Allah Kur'an Kerim de diyor kafirlerin hakkında <gülüyor> Onlar hayvanlar gibi hatta hayvanlardan daha alçak. İnsan ortada yok. Ya Müslüman çok yüksek meleklerden bile yüksektir melekler Allah'a hiç isyan etmezler Allah böyle diyor Kur'an-ı Kerim'de diyor hep itaat ederler ama fıtratından yani isyan etmeyi akıllarına gelmez bir insan Allah'a isyan etmesin diye kendine mücadele edecek mücadele ederse Allah'a isyan etmezse Allah bu kadar ibsetiyor. o kadar büyük bir ikram veriyor cennettir ama Allah'a isyan ederse, yolunda yürümezse Allah diyor bunlar hayvanlardan daha alçak. Neden? Çünkü Allah'ın yolundan ayrıldılar. Kur'an-ı Kerim çok büyük bir şey insanın hayatından. Ben çok çok çok etkilendim birisi bir hocaya sordu alimlerden. Diyor bazen Kur'an-ı Kerim'i 3 günde 4 günde açamıyorum okumayı, okuyamıyorum bilmem ne falan. hoca Hoca'ya sanki bir tokat vurdun gibi. Diyor bir Müslüman Kur'an-ı Kerim'i dört gün unutuyor, okuyamıyor. Bu Kur'an-ı Kerim senin hayatın, senin canın, senin ruhun. Sen Kur'an-ı Kerim okumadığın zaman senin imanın ne kadar düşüyor? Düşünce şeytanlar nasıl sana musallat oluyor? Nasıl bu şeytanları uzaklaştıracaksın? Sen bir savaş içinde yaşıyorsun. Nefsin bir yönden, şeytanlar bir yönden. Cin şeytanları ve ins şeytanları, ins şeytanları da seni çağırırlar harama. Bir arkadaşın telefonu açıyor, gel falan yere bilmem ne. Öbürü diyor, ya şimdi ezan okudu sonra namaz kılarsın ya. Ezan okunuyor caminin önündeyiz, bir girip namazımızı kılarız. Sonra sonra böyle bir şey insan duyarsa bir insan bilsin bu ins şeytanlarından. Kula'udhu bi'abbin nas suresinde insan Allah'a sunuyor iki çeşit şeytanlardan. Minel cinneti ve nasi cin şeytanlarından ve ins şeytanlarından insan bunu bilecek. Onun için bizim ölçülerimizden namaz ilk önce, ikincisi Kur'an-ı Kerim, üçüncüsü konumuz diyebilirim. Kampanyamız zikir. Ama hangi hangi zikir? <gülüyor> Zikre girmeden önce ayeti okudum, aklıma geldi. Kıyamet gününde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'de Allah bize söylüyor. Furkan suresinde Ve kâlel-resûlü ya Rabbi inne kavmi ittehazû hâzel Kur'an'a mehjûra Peygamber Efendimiz kıyamet gününde biz ondan şefaati beklediğimiz anda bakıyoruz bizi Allah'a şikayet ediyor. İnsan düşünsün o günde ne kadar bir sevaba ihtiyacı var. Bir yerde cehennemi görüyor. Ateşini görüyor. Cenneti de görüyor. Nasıl cennete varacak bilemiyor. Sevabı yetişmiyor. E inşallah şimdi Sellem beni, bana şefaat edecek. Bir bakıyor Resulü onu şikayet ediyor Rabbımıza. Ne şikayet ediyor? Diyor bu insanlar benim kavmimden, Kur'an-ı Kerim'den uzak kaldılar. Okumadılar, amel etmediler unuttular onların hayatlarında yan bir şeydi. O kadar önemli değildi. Uğran ettiler. etmediler ona. Biz Allah aleyhi Muhammed. Bakarsak zikir dediğimiz zaman ilk önce herkes zikir manasını öğrenmesi lazım. Çünkü çok karıştı bu zamanda bu kelime. Milletin insanların akıllarında. Maalesef maalesef söylüyorum. Allah bizi affetsin. Bir sürü hocalar kendileri zikir çıkarttılar talabelerine. Zikri veriyorlar. Bu kadar bunu söyleyeceksin, bu kadar bunu söyleyeceksin, bu kadar bunu söyleyeceksin. Bu okuyacağım zikir değildir. Ben söyleyeceğim zikir Kur'an-ı Kerim'den gelen zikirler ve sünnetten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinden. Peygamber Efendimiz diyor bunu kimse söylerse bu kadar kazanır. Başka bir zikir söylersem hocanın zikri bu kadar alacak gelmez bu. Kim bana yani kefil olacak bu kadar sevap kazanacaksın? Hadisten gelmezse Kur'an'dan gelmezse insan güvenmez ona, inanamaz. İlla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem söyleyecek. Birincisi Kur'an'dan söylüyorum. Birincisi zikir istiğfar çekmek. Allah Azze ve Celle Nuh Aleyhisselam'ın sözünü kavmine bize söylüyor. Bu da bize geçerlidir. Çünkü Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de bize getirdi. فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُونَ İstiğfar çekin dedim. İnnehu <gülüyor> kana birinci kazanç Allah affedecek sizin günahlarınızı. Yursil lis-semaa aleykum midrar ikinci kazanç yağmur yağacak. Yağmur yağacak iki faydası var. Bir maddi faydası var. Yağınca bitki çıkar bilmem ne falan. İkinci faydası var. Yağmur yağdığı zaman bu Allah'ın bereketidir insanlar. Ve yumditkum bi İstiğfar çekerseniz Allah size bol bol para verecek. Kimse parası azsa, şikayet ediyorsa, iş bulamıyorum, istiğfar çeksin. Çünkü Allah söz verdi, istiğfar çekenlere para verecek. Ve benin, kimse çocuğu olmuyorsa, hastanelere gitmeden önce istiğfar çeksin. İstiğfar çekin Allah diyor burada. İstiğfar çekince estağfirullah insan kalbinden dedikten sonra böyle dediğim gibi o zikirler gibi değil. Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah, Evet, evet. O gelmedi. Evet, estağfirullah, estağfirullah, Sen bir şey anlamadın. Nasıl istiğfar çektin? İstiğfar çekmek demek ki günahlarını hatırlıyorsun. Pişman oldun ya Rabbi bana affet. Ben bir günah yaptım. Beni bu günahtan kurtar. Günahın... Yap, yapmasından ve yazıldığı se seyyatlarından kurtar. Ya Rabbi bir daha bunu yapmayacağım. Ya Rabbi ben pişman oldum. Ya Rabbi istiğfar çekmek bu manayla geliyor. İnsan bu mana kalbinde yerleşince Allah günahını affeder. Ve yağmuru indirir. Bereketi de verir hayatında. Malı da, parası da olur ve çocuğu da olur. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَن۪ينَ ve لَكُمْ جَنَّتِ Bir de cennete girersiniz. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا Cennet ne demek? Bizim dünyamızın cennetleri gibi, gezme yerleri gibi? Hayır. Cennet bambaşka. Yeter bir hadis-i şerif. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor. اِنَّ fil الْجَنَّةِ مَا لَا عَيْنُ رَعَاتٍ Cennette göz görmediklerini bu dünyada cennette göreceksin. İnsan ne kadar güzellik görürse bu dünyada, ağaçlardan olursa, şelalelerden olursa, maldan, mülkten, seraylardan, kızlardan, her şeyden ne kadar gördüyse cennet daha güzel. Belki birisi görmedi, bir insan görmedi ama birisi oturur böyle hayalından konuşur, anlatabilir bir şey çok güzel, cennet daha güzeldir. Belki insan çok güzel bir şey böyle hayalında kur kurabilir ama anlatamaz o kadar güzel ağaçlar birbirine giriyor, bir çadır gibi bu ağaçlar, nehir bilmem ne. Ama anlatamam çok güzel bir şey aklımda var. Peygamber Efendimiz diyor ne aklına gelirse o daha güzeldir. Mantığa göre baksan kafirler Allah'a savaşıyorlar, düşmanlık yapıyorlar sonra Allah yediriyor onlara. Bu dünyadan her mülkünden her şeyisinden veriyor. Neden? Çünkü bu dünya sıfır cennetin önünde. Sıfır olduğu için Allah kafirlere veriyor. Bir şey vermedi sıfır. Hatta bir ayette bu dünya Müslümanlara fitne olmazsa Allah kafirlere o kadar zenginlik verirdi. Onların evlerin çatıları gümüşten yapardı. O kadar Allah verildi ama Allah'ın rahmeti bize o kadar büyük, bize fitne olmasın diye insan bir bakıyor. Ben Müslümanım böyle yaşıyorum, bu kafirler böyle. E Ben kafir olursam çok zengin olurum, bilmem ne olurum. Ee, seraylarım olacak falan, arabalarım bilmem ne. Fitne olmasın diye Allah bu dengeyi Müslümanlar ve kafirlerin aralarında tuttu. Müslümanlar da zenginler var, kafirlerde de var. Müslümanlar da fakir var. kafirlerde de var. Yani Allah'ın rahmetinden Peygamber Efendimiz diyor bu dünya, bütün dünya Allah'ın katında bir sivrisineğin kanadı kadar kıymeti olsaydı bir kafire bir su içermezdi Rabbimiz. Neden? Kıymetli. Bir sivrisine kıymeti var. Neden bu kıymeti kafirlere versin Rabbimiz? Ama onun kıymeti bundan daha düşüktü. Ondan Allah kafirlere veriyor. İstiğfar çekmek cenneti de kazandırır. Bir tek dünyada dediğimiz gibi mal, mülk, çocuk bilmem ne değil. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّةٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ اَنْهَا Peygamber Efendimiz diyor, مَنْ لَزِمَ Kimse devamlı istiğfar çekiyorsa, unutmuyorsa. Tabi peygamber efendimiz masumdur. Günah işlemedi. Allah onu korudu. Hem de diyor bir günde yetmiş defadan fazla istiğfar çekiyorum. Düşünün yetmiş defa olursa, gün saatlerine bölersek demek ki her günde üç defa söylüyor. Yani her yirmi dakika o yarım saatta bir aklına geliyor. Estağfirullah diyor. Peki bizim günahlarımız ne kadar çok, bizim halimizde ne kadar istiğfar çekmemiz lazım? Biz demeyin yarım saat bir, belki daha az söylersek Allah'ın rahmetiyle. Peygamber Efendimiz diyor: "Mülazim el istighfar. Allahu lehu min kulli hammın faraja. Her derpten, her müşkiletten, her kumdan bir kurtuluş Allah Azze ve Celle ona verir. İstiğfar çeken insan ne zaman bir derdi olursa, böyle ağır nefsine gelirse, gamlı olursa Allah ona bir kurtuluş verir. min kulli ضِيْقِ الْمَخْرَجَا Her darlıktan, yani kötü durumdan Allah ona çıkış verir. وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِدُ Bilmediği yoldan, bilmediği yerden Allah ona rızık verir. Yani ayette Allah Azze ve Celle rızkı söylüyor istiğfar çekenlere. Peygamber Efendimiz de söylüyor. Şimdi nasıl bu, bu bir kampanya değil mi? Bir bakıyoruz dükkanlar, tüccarlar az bir kazanç bize gösteriyorlar. Kampanya yazıyorlar, bütün dünyayı e, her tarafta yazıyorlar. Bilmem ne millet de gidiyor dediğim gibi. Allah Azze ve Celle bize çağırınca o kadar verecek istiğfar çekerse ne kadar büyük kazanç bu? Peygamber Efendimiz sahabelere söylüyor. Ela une bikum bihayri En iyi amellerinizi size söyleyeyim mi? Ve azkaha inda malikikum. Allah'ın yanında çok tatlı, çok temiz bir amel kabul edilir. Ve erfa'uha fi derecatin Cennette en yüksek makamlar da bunu bulursunuz. Ve hayrun min infaqi zahabi Altın ve gümüş sadakasından daha büyük sevabı vardır. وَخَيْرُ لَكُمْ مِنْ اَنْ تَلْقَوْ عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوا اَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا اَعْنَاقَكُمْ Cihada çıkmalarınızdan ve düşmanları öldürmeden ve onlar sizi öldür öldürmesinden bundan hepsinden daha iyi bir amel size söyleyeyim mi? sahabe evet ya Resulullah dediler. Ne dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Zikrullah. Allah'ın zikridir. O kadar büyük sevabı vardır. Neden? Çünkü insan gerçekten Allah'ı zikrederse ne dediyse onu düşünüyorsa dediğim gibi estağfirullah dediği zaman günahlarını düşünecek tevbe edecek her zikir söyleyince la ilahe illallah deyince bu kelimeyi düşünecek. Subhanallah deyince bunu düşünecek. İmanı artar. İman arttığı zaman tabi bu cennet ona layık olur. Onun için Allah Azze ve Celle umut çok yükseltirir. Ebi Hureyre'den diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor Sebekal Mufarridun Mufarridun İlk önce cennete girdiler. Kimse onlara yetişemez. El Mufarridun kim onlar? Sahabe-i dediler Mufarridun kim ya Resulullah? Değişik bir kelime onlara geldi. Anladık onlar birinci. ilk önce cennete girdiler. Ama onlar kimdir ya Resulallah? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi: ez Allaha kesiren ve zakerat. Allah çok. Çok kelimenin altına bir çizgi koyalım. Çok zikredenler. Erkekler olursa kadınlar da olursa. ez erkekler, ez kadınlar. Neden çok diyorum? Çünkü Peygamber Efendimiz zamanında Allah Kur'an-ı Kerim'de münafıkların sıfatları söylerken insan bir münafık yanında varsa Münafıklar zaten kafir. İslam, iman gösteriyorlar ama içlerinde küfür gizliyorlar. Onların sıfatları bize anlatırken Rabbimiz dedi kurun Allah'a illa qalile. Onlar zikredince az zikrediyorlar. Peki birimiz şimdi hiç zikretmiyorsa neymiş? Münafıklar az zikrediyorlar. İman edenler çok zikre ederler. Peki birimiz zikretmiyorsa o zaman şu teraziye ihtiyacımız var dediğim gibi. İnsan namazına bakacak, Kur'an-ı Kerim okumasına bakacak. içindeki emirlerin emirlerine amel etmesine bakacak ve zikrine bakacak. Bir sahabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e geldi. Diyor ya Resulullah, İslam'daki emirler çoğaldı, artık karıştırıyorum birbirine. Artık bilemiyorum yani ne yapacağım, nasıl kurtulacağım, nasıl cennete varacağım. Her gün yeni bir ayet geliyor, yeni bir hadis, yeni bir emir. Yani ne yapacağım? Şaşırdım ben. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona ne dedi? Ne yapayım ya Resulullah diye? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor. La yezalu lisanu karatban bi zikrillah. Senin dilin Allah'ın zikrinden ayrılmasın. Devamı zikret, devamı zikret. Allah seni kurtarır, cennete götürür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Abu Musel Aşar'ın rivayetinde kimse Allah'ı zikrediyorsa ve zikretmeyen arasındaki fark yaşayan bir insan ve, insan ve ölü arasındaki fark zikreden bir canlı kalp her şeyi görüyor, hakikati görüyor, Allah emrettiklerini görüyor zikretmeyen ölü bir kalp ölünce bu kalp Artık her şeyi şaşırıyor. Hakkı kaybediyor. Bazen batılı hak olarak görüyor. Neden? Çünkü iman öldü. Allah bu basireti iman edenlere verir. İnsan ne kadar imanı yükselirse o kadar Allah ona bir nur verir. Bu nur yolunu aydınlatır. Ama nasıl bir nur? Böyle bir lamba gibi? Hayır. Bu kalp nuru doğru yolu gösterir. Şimdi Allah Kur'an-ı diyor bazı insanların hakkında وَيَحْسَبُنَا اَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا Bazı kafirler küfür için mücadele ediyorlar, konuşuyorlar, bir de kendileri iyi yapıyorlar, sanıyorlar. Böyle sanıyorlar kendilerini. İyi yolda, doğru yolda. Allah bunu Kur'an-ı Kerim de söylüyor. Biz bir cahille tartışınca diyoruz ya ne kadar inat ediyor. Ya belli bir şey, bana sana belli ama ona belli değildir. Çünkü Allah onun kalbine bir perde koydu. Neden bu perde kondu? Neden hak yolu göremiyor? Günahlarından, İslam'dan uzaklık. O kadar uzaklaştı. Ondan artık doğru yolu Allah ona göstermez. Allah Kur'an-ı de diyor. لَهُمْ kulubun la يَفْقَهُونَ biha. Onların kalplerini de anlamazlar. وَلَهُمْ اَعْيُنُ la يُبْصِرُونَ biha. Gözlerini de göremiyorlar. Aslında bakıyoruz her şey görüyorlar. Ama doğru yolu göremiyorlar. وَلَهُمْ اَذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا da duymuyorlar. Neyi duymuyorlar? Nasihati, cennete davet etmeyi. Bu sözleri duymuyorlar. Ne kadar insan mücadele ederse, ne kadar anlatırsa bir bakıyor. Yani bu insan değil mi? Aklı nerede? Ya yarın öleceksin. Ölmeden önce kendini yetiş. Sanki bir şey söylemiyorsun. Neden? Kalbi kapalı. Yarın öleceksin bunu duymuyorlar. Hatta ölüm kelimesi duyarsa ya devam sen bizim oturuşlarımızı böyle bozdurursun. Ölüm bilmem ne konuşuyorsun. Onlar bir tek çalmak, oynamak bilmem ne böyle hayat istiyorlar. Ölüm gelinceye kadar gelince aman tak kabire giriyor. O zaman da uyanır. O zaman da doğru yolu görür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Kimse bir günde derse La ilahe illallah Vahdahu la şerike le la. Lahul mulk Ve lahul hamd Ve huve ala kulli şeyin kadir La ilahe illallah Vahdahu la şerike le la. Lahul mulk ve lahul hamd Ve huve ala kulli şeyin kadir Yüz defa bir günde Bir oturuşta değil bir günde İnsan böksün ne sevap kazanır? Kampanya diyorduk ya. Ne sevap kazanır? Birinci sevap. Kanet lehu idle aşri rikab. Eskiden bir kölenin fiyatı bir araba gibi bizim zamanımızda. Düşünün bir insan 10 arabanın fiyatı sadaka verdiyse. Ne kadar büyük sadaka vermiş olur. Ve bunu yüz defa söyleyen insan sanki 10 Köleyi satın aldı, sonra azat etti Allah için. Sadık. Bunlar hur olsun. Kânet lehu Bu birinci kazanç. İkincisi, ve kutibet lehu mi'etu hasene. Yüz sevap ona yazılır. Her sevap ne kadar Allah bilir. Yani insan kalkıyor, gece namaz, gece namazı kılıyor, bir sadaka veriyor, bir oruç tutuyor. Yüz sevap ona yazılır. Yüz günah da silinir. Günahlarımız ne kadar çok. Yani silmesi çok zor. Çok çalışmamız lazım. Yüz günah da silinir. Ve kânet lehu hirzen mineşşeytan yevmehu zâlike hattâ yumsil. O günde şeytan ona yaklaşamaz. Akşama kadar. Tabi şeytanlar biliyorsunuz bize ne kadar kandırıyor. Bizi ne kadar kandırıyor. Ne kadar. Elhamdülillah. Rabbimiz çok affeder. Yoksa biterdik. Yani bu hatalar bir insanın hakkında yaparsak, bir milyonda biri yapsak artık af kalmaz. İnsan ölünceye kadar günahları yapıyor tekrar tövbe ediyor. Tekrar sıfır çekiyor. Tekrar Allah affediyor. Şeytanlardan Allah Azze ve Celle bu insanı akşama kadar korur. Bir de beşincisi, hiç kimse o günde ondan daha fazla sevap kazanamaz ancak birisi bunları söyledi ve daha fazlası da. Sen yüz söyledin, o yüz on söylediyse. Bu insan daha fazla sevap kazanmış olur. Bu hadis sahih, Abu Hurayra'dan. Şimdi bir tek bunu düşünürsek, yani cenneti isteyen insan, sevabı nereden toplayacak, nasıl toplayacak bilemiyorsa, bir tek bunu okuyunca, gerçekten insan şaşırır. Zikirde o kadar sevap vardır. Ama hangi zikir? Söylemeyeceğim. Küçük kitapların isimleri. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize öğretti şey. Hoca bir şey, bir şey öğretirse, derse bu kadar bu kadar alacaksınız inanmayın. Ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme inanmayın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor kimse bir günde subhanallahi ve bihamdihi yüz defa söylerse. Bu kısa onun gibi uzun değil. Subhanallahu ve bihamdihi. Allah bütün günahlarını Allah bütün günahlarını affeder. Bir denizin köpüğü kadar olursa ne kadar çok oluyor. Bakın dalgalara devamlı ne kadar köpük oluyor. Bu dalgaların kaç yüz kilometre uzunluğu var. Yüzlerce değil binlerce. Belki o kadar köpük var. Günahları bu kadarsa Allah onları affeder. Ama unutmayalım. devam devamlı büyük günahlardan tövbe edecekler. Yani genelde bu hadisler hepsi küçük günahlar hakkında. İnsan büyük günahı varsa o silinmesi için o günah için diyecek ya Rab bana affet ve ya daha yapmayacağım bunu. Pişman olacak. Bu şekilde konuşursa kalbinde bunu yerleştirirse Allah onu siler, siler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor kelimetani hafifetani iki kelime Dilde çok hafif, çok kolay, zor değil. Sekiletani fil nizan. Terazi de çok ağır, kıyamet gününde insan şaşıracak onları görünce. Teraziye konunca ne kadar ağır oluyor bu iki kelime. Habibetani ile Rahman. Allah bu kelimeleri seviyor. Ya Allah, Allah bu kelimeleri seviyor. Tekrar örneklere gidelim benim komşum, ev sahibim olursa ne seviyorsa yaparım, beni kovalamasın. Benim öğretmenim beni sınıfta bırakmaması için bırakma, bırakmasın diye beni ne seviyorsa yaparım. Bilmem ne, hem de bakıyorsun bu insanların istekleri bitmez. Allah ne seviyorsa söylersen Allah sana ne verecek? Subhanallah ve bihamdi. Subhanallah ve Bu iki kelime. Subhanallah ve bihamdül ve Subhanallah el-Azim Bunları Allah seviyor terazide Kur'an kıyamet şey, gününde ağırdır Peygamber Efendimiz bize söylüyor ağır sevabı çok büyük Peygamber Efendimiz diyor wa La en aqûle Subhanallah velhamdülillâhu ve la ilahe illallah ve lallahu akbar -şems. peygamber Efendimiz diyor Subhanallah elhamdülillâhu la ilahe illallah ve lallahu akbar bunları söylersen, bunlar bütün bu dünyadan daha hoş bana gelir. Daha fazla bunları söylerim. E, dünyadan değil. Peygamber Efendimiz demedi bütün dünyadan. Dedi güneş neye doğduysa bir tek bu dünya değil. Ne kadar şey yıldızlar var. Güneş onlara doğuyor, Işığını görüyor. Hepsinden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor bunlar bana daha güzel yani insan şaşırıyor bu dünya bizim gözümüzde ne kadar kıymetlidir biz bu kelimeye alıştık bütün dünyadan güneş neye doğduysa bilmem ne ya bütün dünyadan bu kelimeyi söylersek insan bir evi olursa sevinir peki bir apartman olursa peki yüz apartman olursa peki bütün İzmir olursa eyvallah bu insan aramızda bulunmaz deli hastanesinde bulunacak bir haber böyle gelirse aklı başında kalmaz Peki bütün İzmir demiyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bütün dünya, bütün apartmanları demiyor. Dediğim gibi çiftlikleri, şelaleleri, denizleri, kayıkları, kızları bilmem ne her şey her şey. Ne kadar insanın insana hoş gelir, ne kadar güzel hepsi onun mülkü olursa <gülüyor> Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o kelimeler daha üst. Ne kadar sürer bu kelimeler onları söyleyecekse. Allah'a iki dakika belki biter. Sübhanallah, velhamdülillah, ve la ilahe illallah, vallahu akbar. İnsan böyle kalbinden söylesin, böyle bir şuuru olsun, düşünerek söylesin, şu sevap yazılmış olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerin, de, sahabelerin aralarında otururken dedi, biriniz bir günde, Bin lira kazanamaz mı? Düşünün bin lira. Yani ayda kaç bin kazanır insan? Otuz bin lira. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem demedi bin lira. Daha büyük bir şey, daha güzel bir şey dedi. Bin sevap dedi. Bin hesene dedi. Şimdi diyeceksiniz acaba bin lira daha çok mu yoksa bin hesene daha çok. Yani cennetin kıymetini düşünürsek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadiste diyor: min min dunya Bir kırbaç çiği cennette bütün bu dünyadan daha kıymetlidir. Kırbaç çiği ne kadar küçük? İnsan onun içinde oturamaz bile. Bu senin mülkün ama giremezsin, çok ufak. Bu bütün bu dünyadan daha kıymetlidir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor. Kur'an-ı Kerim de ve zillen memdud bu kelime geçti. Sahabe-i Kiram dediler ya Resulullah ve zillen memdud nedir? Zill gölge memdud böyle uzun uzatıldı bir gölge. Bu nedir ya Resulullah? Dedi cennette bir ağaç onun gölgesinde bir atlı yetmiş sene koşturur bitmez. Şimdi insan düşünsün böyle bir ağaç onun serayında olursa. 70 sene ne demek? Bir düşünelim. Eskiden kafileler İstanbul'dan çıkıyor. Mekke'ye hac için 3-4 ay da varır. Hem de kafile yavaş yavaş yürüyor. Hızlı atlı olursa 1 ayda biter varır. Peki 1 senede ne kadar büyük bir mesafe olacak? 70 sene cennet böyledir. Şimdi bir hayal bize geliyor. Yani mantıklı değil. Ya Cennet dünyeyi benzerse bir ikram Müslümanı olmazdı. Peygamber Efendimiz dedi bu dünyanın bir kıymeti olursa bir kafire su içirmezdi Rabbimiz. O kadar fark var diye arasında. Cennet ve dünya. Cennetin toprağı zaferan. Zaferan neydi? Bir bitki eskiden parfüm gibi kullanıyordular. Toprağı böyleydi. Taşları, çakılları, yakut peygamber efendimiz diyor. Bu en basit bir şey cennette. İnsan üstüne basıyor ayağında. Bu dünyada bu yakut fiyatı bilmem 20 milyon dolar falan müzede koydular. Bilmem ne bir tane millet gidiyorlar böyle uzaktan bakıyorlar. Onun önünde bir cam koydular. Bir tane cennetin yakutları bütün bunlardan daha güzel insan üstüne basıp gidiyor. Çünkü cennet daha kıymetlidir. Ondan üstüne basıyor. Gidiyor denizin kenarında oturuyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir çadır orada oluyor. 60 metre tabi zira diyor. Bu kadar. Havada. Onun içinde çok ehli vardır. Elkim Hizmetçiler. Her yemeklerin her çeşidinden bulur içinde. Her çeşit bulur. Bu bir çadır denizin kenarında. Peki yani daha ileri insan gidemez. Hizmetçiler böyle olursa, yemekler böyle olursa, huriler nasıl olacak? Nasıl bu cennet? Ne kadar güzel. Peygamber Efendimiz diyor. Bin hasene kazanırsınız. Zor mu sahabelere diyor her gün. Sahabe, kelam sordular. Ya Rasulullah nasıl bin sevap kazanabiliriz her gün? Dediği dediği yüz defa Subhanallah dersin bin sevap kazanırsın ya da bin günah Konur ya bu ya bu. Şimdi bu da kampanya değil mi? Sennet çok ucuz şimdi görüyoruz. İnsan günah yaparsa önünde tevbe var, istifar var, istifar çekti mi? Hem günah silindi hem de büyük sevap alır. Para da alır dünyada. Çocukları da olur. Her şey her şey. Dünyayı ahireti kazanır insana seferler deyince. Daha fazla sevap biriktirmek istiyorsa vardır. Kolay. Ancuveiriya umul müminin radıyallahu anh'a anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadiste cuveiriya umul müminin. Diyor ki. Namazdan sonra oturdum zikire ediyorum Allah a azze ve cek. Tesbih çekiyor. Ne diyor? Zikrediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gitti böyle bu da geldi. Yani güneş çıktıktan sonra geç geldi. Baktı hala oturuyor zikrediyor. Ona sordum, Seni bıraktığımdan beri diye kadar aynı oturuşta aynı ibadette misin? Evet ya Resulullah dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona ne dedi? Ee ben gittim. Dört kelime. Üç defa söyledim. Senden daha fazla sevap kazandım. Şu dört kelime üç defa nedir? Subhanallah yada duxalki, Subhanallah rıza nefsı, Subhanallah zina taarşi, Subhanallah midada kelimatı. Tabi bunları tercüme etmiyorum, bunlar başka oturuş isterler Bunlar dört kelime. Üç defa ne kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem büyük sevabı vardır. Jowiriye ummü müminin oturdu zikretti ibadeti etti Bilmem ne o kadar uzun oturuş sevabı bunlardan az. Bu şeyleri öğrenmemize çok ihtiyacımız vardır. Para toplamak diyeyim yoksa sevap diyeyim. Para toplamak dersem herkes kulaklarını açabilir. Kampanya dersem kulaklarımızı açabiliriz. Ondan başta hadisleri getirdim. Etedrune meni iflas İflas eden kim? Allah bir ticaret açtı Müslümanlarla. Allah satın aldı. Çünkü insan böyle düşünürse bunların kıymetini bu büyük görebilir. Çok büyük kazanç var. Cennet en büyük kazanç. Bu dünyada insan kazanıyor. Onun için Allah Kur'an Kerim de diyor وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ O büyük bir kazanç. Başka ayette ulu bir kazanç. Öbür ayet, ayet bilmem ne. Allah hep bize gösteriyor. Bu dünyanın kazançları iş olursa, para olursa, araba olursa, ne olursa olsun bu geçici Bugün güzel görüyorsun yarın gider, biter. Hatta bazen zarar oluyor ondan. Ben kendimi kazandım görüyorum. Ondan sonra bakıyorum valla bu kazançtan ne kadar zarar ettim. Böyle oldu, şeyler oldu, bilmem ne oldu. Peygamber Efendimiz miraj gününde dönüşte İbrahim aleyhisselam'la görüştü. İbrahim Aleyhisselam <gülüyor> dedi ya Muhammed ey Muhammed senin ümmetine selam söyle Allah bir arkadaş size selam söyledi hepimiz aleyküm derdiniz İbrahim aleyhisselam size selam gönderiyor aleyküm selam hiç değil yani yok <gülüyor> ey Muhammed senin ümmetine selam söyle selam Ve onlara söyle haber ver Anne, ta cennet toprağı çok tatlı çok güzel bir şey. Gazbe tılmay, suyu. Tabi Arapçada bir su çok güzel olursa, çok harik olursa ona gaz denir. Cennetin suyu böyledir. Ve ona qiyan, cennet aşsız. onun fidanları. Subhanallah ve Ve la ilahe illallah ve Herkes cennette, onun mülkünde ne kadar ağaç istiyorsa bunlardan daha fazla söylenir. Subhanallah, elhamdülillahi ve la ilahe allahu akbar. Peki sen Subhanallah dersen Allah sana bir fidan diker, cennette diktirir. Bu dünyada bir fidan ne kadar mesafe alıyor? Fidanların aralarında böyle 5 metre dikiliyor, böyle de 5 metre, 5 x 5, 25 metre. Peki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor bir kırbaç yeri cennette bütün bu dünyadan daha iyidir. 25 metre kıymeti ne kadar büyük. İnsan bir kelime ihlaslı olursa kalbinden Allah için söylüyorsa Allah o kadar ona veriyor. Bir kelime subhanallah öyle bir kazanç kazanıyorsa bu az mı? Vallahi hiçbir kazanç dünyada böyle bulamaz, bulamayız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abu Musa Musa'l-Eş'ariye söylüyor. Size cennetin bir definesini sana göstereyim mi, anlatayım mı? Şimdi birimiz tekrar söylüyorum. Bir define duyarsa bu dünyada nasıl koşturur? Gülmeniz için size söyleyeyim. Şam'da ve Ürdün'de aynı şeyi devam, devam, devamlı duyuyoruz. Diyorlar Osmanlılar Suriye'den, şu ülkelerden çıkınca Türkiye'ye gelince onun defilerinin altınlarını alamadılar. Bu gerçek bir şey. Herkes diyor sonra gelirim alırım zenginleri. Gidiyor bir yerde kazıyor sağlıyor. Diyor ya ölürsem bir harita yapacağım bir şey işaretler koyacağım çocuklarım sonra gelsinler alsınlar. Ben ayrılınca bu ülkelerden gösteririm onlara. Gerçekten birkaç define böyle çıktı. Bir yer açılıyor bir bakıyorsun böyle testiler ya da başka şeyler de altın dolu. Tabi devlet hemen elini koyar. Kimse bulduysa alır gider. Ona kalmaz. Bundan sonra hep duyuyoruz falan yerde define var. Ben gittim gecede bir arkadaşa çağırdım. Bilmem ne kazdık yaptık. Üç ay kazıyorduk. Oraya varınca şu arkadaş beni kandırdı gitti. Bir günde bilmem ne aldı hepsini kaçırdı. Sonra bir gittim. Arkadaş bu daha gelmedi. Sonra baktım orası boş. Ne çıktı bilemem. Öbürü diyor bilmem ne. Yani şimdi insan onu yaşadıysa insanlar define kelimesi duyunca nasıl koştururlar? Nasıl akılsız olurlar ya? Allah bilir kaç bin altın lirası vardı. Şunu bunu anlatıyorlar anlatıyorlar. Sen bir bakıyor dünyanın definesi bir de çıktıktan sonra gidersin. ilk lirayı bozdurmaya gidince bakıyorsun polis seni tutuyor hepsini alır. Sonra hakiste 3 ay yatarsın sonra çıkarsın. Bu define senin define. Peygamber Efendimiz Musa Musa'l-Eş'ari ona diyor bir define cennette sana söyleyin mi göstereyim mi cennette dünyada değil bu senin mülkün hiç kimse sana yaklaşmaz. Musa Musa'l-Eş'ari evet ya bana söyle dedi dedi kol la havle ve la kuvvete illa billah bunu insan bir kere söylerse bir define kazandı. İkinci defineyi de istiyorsa bunu bir daha söylesin. Üçüncü define istiyorsa bir daha söylesin. Yani aklımız belki bunlar o kadar çok gördükten sonra deriz acaba bu doğru mu? İnsan bu hadislere dönsün. Baksın sahih hadis mi değil mi? İkincisi de söyleyin. Rabb'i ne kadar kerim hatırlasın. İnsan Allah'a itaat ettikten sonra bu dünyada Allah ne kadar ona verebilir? Bina Allah'ın mülkünden hiçbir şey azalmaz. Ne kadar verdiyse. Peki birisi çok cimri, hiçbir şey kazanmak istemiyor. Hep oturuyor, konuşuyor, muhabbet ediyor, cep telefonu açıyor. Vakti bitirince kadar haydi işi yetişeyim. Bu insan nedir? Peygamber Efendimiz diyor, من قاعدة مقاعدة Kimse bir oturuş oturursa. لم يذكر الله تعالى فيه. Şu oturuşta hiç zikretmezse kânet aleyhi Allah tira. Allah'tan bir eksiklik ona yazılır. Bir kötülük onun hakkında yazılır. Ve men ittaca'a matca'an kimse uzanırsa. Böyle oturuyor televizyona seyrediyor bilmem neye. Böyle uzandı bakıyor. Lem yedkur illâhe teâlâ Bu oturuşta böyle uzandıktan sonra zikretmezse kânet aleyhi Allah tira. Allah'tan bir eksiklik ya da bir kötülük onun hakkında yazılır. Peki çok fark vardır. Yani isteyen zikretsin, isteyen etmesin bir şey kazanmaz. Öyle değildir. Zikretmeyen yani az önce dediğimiz gibi belki münafıklardan daha alçak olur. Çünkü münafıklar zikrediyordular ama az. Allah böyle dedi Kur'an-ı Kerim'de. İman edenler çok, çok zikrediyorlar. Peki çok zikredince bir tek kurtuluruz yani münafık değiliz. Hayır acayip acayip bir sevap vardır. Acayip bir sevap yani insan yani böyle yaşarsa on sene, yirmi sene, otuz sene ondan sonra başta dedin hazır mıyız ölüm meleği gelirse şimdi hazır değiliz galiba ama insan böyle yaşadıktan sonra senelerce ölüm meleği bekler diyor cennete özledim ne zaman öleceğim? Bu kadar sevap topladım, topladım. Gideyim artık. Orada harcamaya başlayayım. Sarayları satın alayım. Bilmem ne bu sevaptı. Yani insan dünyada para kazanıyor. Neden? Bir ev satın alacak, bir araba, bir evlenecek, bir bilmem ne. Peki cennete gidince? Onun ameline göre. İki huriyeden yetmiş iki huriyeye kadar. Ameline göre. O kadar evlenebilir. Saraylar dediğimiz gibi. Ağaçlar yetmiş sene. Koşan bir Atlı altında koşabilir. Toprağı bilmem ne. Cennet başka. Bunlar hepsi söz duyduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi. Cennetteki şeyler duymadıklar. Şeylerin. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize söyledi yakut. Ama cennetin yakutunu görmedik. Zaferan toprağı. Ama cennetteki zaferan kokusunu almadık. Şu toprağa basınca hangi koku çıkıyor? Şimdi Yasemin kokusu bilmem neful kokusu, şunun kokusu, gül kokusu kafirler de bile alıyorlar. Öyle mi koku alacaksın cennette? Başka bir koku Allah sana verir. Cennet başkadır. Bunu kazanır insan zikredersen. Bir tek kurtuluş dediğim gibi münafık değilim. Elhamdülillah inşallah iman edenim. Değil. Acayip acayip acayip bir sevap Allah Azze ve Celle bu insana verir. Peki en kıymetli vakitler bu zikir için. Ayetlere bakarız. Allah diyor ey iman edenler. Allah'a çok çok diyor Rabbimiz zikredin. Tesbih edin. Bukraten ve asıyla sabah ve akşam. Asıyla bu vakit ikindi ve akşam arası asil adı. Öbür ayette bu ayet Ahzab suresinde. Zafir <gülüyor> suresinde Allah diyor "Ezkur Rabbeke". zikret. "Fi nefseke içinde." Terduan ya Rabbek. Zikir bile olacak. Dediğim gibi. Vallahi hoca dedi bin defa Allah Allah Allah diyeceksin. Sen Allah Allah Allah Allah Allah derken bütün işlerini halledersin. Hatta istersem okuyabilirsin. Bir tek dilin Allah Allah Allah, Allah. değil. Allah diyor "Terduan yal Rabbek." Demek ki senin söylediklerini anlıyorsun Sen derken Ya mu kallibel kuluup e kalpleri çeviren sebet kal bir aladinek benim kalbim dininde tespit et kaymasın bunu derken bunu düşüneceksin Yalvararak söyleyeceksin Ve hifeten korkarak Kimisi bazı insanlar diyorlar Allah'a itayet ediyoruz ibadet ediyoruz çünkü Allah yüce Rabbimiz yani ona layık bir şey bu ibadet. Biz Allah'tan korkmuyoruz. Cenneti de istemiyoruz. Cennemden korkmuyoruz. Ama Allah yüce diyor. Bu söz küfürdür. Bu söz ayetlere karşıdır. Allah diyor hifeten korkarak ve dûnel cehri minel kavl. Seslerinizi yükseltmeden olur. Bil guduvi vel asal. Gudu saat yedi sekiz gibi yani insanlar hayata çıkarken evet. vel asal اكنتي او اقسام ولا تكن من الغافلين غفلت تقالما يعني بو ذكر اتميان انسان غفله تايشيو غافر سدسينه الله ديه واسبح بحمد ربك اللهن حمديلا تسبيح بالعشي والابكار عشي اقسام والابكار تشوك اركان يعني صباح وقت قبل. Kaf suresinde Rabbimiz diyor ve senhamd ile Rabbini tesbih et. Allah'ı hamd ile tesbih Güneş doğmadan önce, öğlen vakti ve güneş batmadan Bakın hepsi vakitler, baksak sabah okunmadan belki yarım saat önce saat 7'ye 8'e kadar. Ve akşam da ikindiden yatsıya kadar. Çünkü vel asyidu Rabbimiz. Bu ayette Allah Resulü Aleyhisselam diyor, Kureyş, Peygamber Efendimiz'e geldiler. Dediler zenginleri, büyük adamları, iman etmemizi istiyorsan şu yanındaki fakirler, şu yanındaki işçiler, yanındaki bu yani zor hali olan insanları, insanları uzaklaştıracaksın, kovalayacaksın. Sonra biz iman ederiz, seninle kalırız. Böyle peygamber efendimizden istediler. Şu fakirleri kovalarsan biz iman ederiz. Ama biz onlarla beraber aynı oturuşta aynı yerde oturamayız, beraber kalamayız. Allah ne cevap veriyor peygamber, peygamber Efendimize? Ve velâ tatrudillezîne yedûûne rabbehumu bilgadâti vel sabah ve akşam Allah'a dua edenler edenleri kovalamak. En güzel ameli ne dedi Rabbimiz? En güzel amelini söyledi. Allah'a dua ediyorlar sabah ve akşam. Neden? Ayetin sonunda yuriduna vecihâ. Yani oturuyorlar, dua ediyorlar, istighfar çekiyorlar. Hepsi Allah'ın sevabını istiyorlar. Tekrar dönüyorum. Kimse diyorsa cenneti istemiyorum. Allah onu sevmiyor. Allah kimi sevdi? cenneti isteyenler. Enam suresinde Meryem suresinde Allah ne diyor? Fa uhha ilehim en ve Allah onlara vahyetti. Peygamberlerine en sebbihuhu bukraten ve ashiya. Bukraten sabah, ashiya akşam tesbih edin. Bakın kaç ayet geçti? Hepsi bu vakitleri söylüyor. Bu çok mübarek bir vakit. Melekler bu vakitlerde çıkıyorlar. Semaya. insanların amellerini kaldırırlar. Tur suresinde yine aynı O ve Rum suresinde fe ve Hud suresinde ve aqimissalat namazını kıl kıl. Tarafein gündüzün kenarları. Ve geceden biraz. Sevaplar Günahları kaydırır uzaklaştırır siler İnsan günahı biliyorsa bir günahı varsa Hemen arkasında bir sevap yapsın Şu günah silinsin Peygamber Efendimiz diyor Seyyidül istiğfar En güzel istiğfar İstiğfar çekmek Yani Allah'tan affetmenin En üstü Hangisi Diyor Allahumma ente Rabbi Manasını söylemeyin Qunuseli. Allahumma, Sen Rabbi, La ilahe illa Sen. Hâlâkteni ve Ana Ana, Ala ahdika, wa ma Min Ma Faghfirli. La yaghfiru Peygamber Efendimiz diyor, <gülüyor> Kimse akşam bunu söylerse, o gecede, ölürse cennete girer. Kimse onu sabah söylerse, o günde ölürse cennete girer. Demek ki bir insan sabah akşam bunu okuyorsa bırakmadan ne zaman ölürse direkt cennete gidiyor. Bundan daha büyük bir sevabı var mı? Herkes kendine dönsün. Allah o kadar bol bol bize veriyor. Hepsini şeytandan bırakıyoruz kenarda. Bu dünyanın bir kazancına koşturuyoruz. Vaktimizi kaybediyoruz, günlerimizi kaybediyoruz, fikrimizi kaybediyoruz. Bir bakıyorsun saatlerce bilgisayarın önünde bilmem niye çok çıktı bu Neden? Bir şey arıyor, böyle dediler, şöyle dediler. Ya Rabbim seni çağırıyor. Kim Allah'tan daha fazla doğru bir söz söyleyebilir? Her insan bir yalanı çıkar, bir kandırması çıkar. Ne kadar büyük şirket olursa. Bir yazı yazıyor kimse bunu kazanırsa böyle böyle olacak altında küçük yazı yazılıyor falan şartlar. İnsan koşturuyor aa Mercedes araba kazandın böyle yazıyorlar. Bu şirket yalan söylemez ismini kaybeder. Bir gidiyor diyorlar bu şartı okumadın mı bir bakıyor. Facık yazı da valla görmedim. Araba gitti. Allah Azze ve Celle böyle değildir. Kardeşlerim kimse gerçekten kazanmak istiyorsa Allah'tan istesin. Böyle gerçekten kazanır. Allah zengin verir. Hesapsız verir. Herkes ne kadar sana verirse sayarak verir. Ama Allah diyor hisab. sabırlı olanların sevabını hesapsız veririm Allah diyor. Başka ameller de Allah söylüyor hesapsız, hesapsız, hesapsız. Açık böyle. Bir nehir akıyor gibi. Böyle Allah sevap verir. Bir sürü amelleri. Gerçekten kazanmak isteyen insan böyle kazanacak. Neden kazanmıyoruz? Şeytan bizi kandırıyor. Şimdi insanlara inanıyoruz. Bu kadar senin hesabına girdi para bankada. Ya parayı görmüyorum. Bir tek rakamlar görüyorum. İnanıyorum. Peygamber Efendimiz diyor bu kadar hesabınıza girdi sevap kıyamet gününde. Onu inanmıyoruz. Neden inanmıyoruz? Bunu evin kayyemil cevziye manasını söyledi. İman kelimesi Arapçada tasdik etmek. Yani Türkçe'de inandım. İnandın mı? Böyle diyorlar. İman bu manayla gelir. Birisi, biz şimdi oturuyoruz. Diyelim dışarıda bir iki oda var dış kapıya kadar ya da bir koridor uzun ya da birisi girerse derse hala oturuyorsunuz ya yangın dışarıda var. Nasıl çıkacaksınız bu güçlendikten sonra? Bu giren yalancı olduğunu bilirse hiç kimse elimizden katmaz. Git be. Bizi, bizim koşmamızı bak, görecek sonra diyecek sizi kandırdım. Hiç kimse yerinden kalkmaz. Çünkü yalancı. Ama bu insan hayatın yalan söylemediğini biliyorsa hepimiz kalkıp kaçarız. Peki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor böyle oturuyorsunuz. Oturuşunuzda bir günah vardır. Günah ne deme? Yani arkasında ateş var. Cehennemin ateşi. Eğer böyle inanıyorsak sallallahu aleyhi ve sellemin o adam gibi hiç kimse bu günah, bir saniye oturamaz. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize haber veriyor. Bu günah, günah ne demek? Arkasında ateş var, cehennem. Ama hiç yerimizden kalkmazsak demek ki Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme inanmıyoruz. Onu yalancı gibi hissediyoruz kalbimizde. İman budur. Kalbimizde iman çok zayıf. Ondan bu haram duyunca hiç kimse yerinden kalkmıyor, hiç kimse koşturmuyor. İman ne zaman yükselirse insan bir kelime duyarsa günah bakıyorsun titremeye başlar. Ebu Bekir Sıddık Peygamber Efendimiz dedi onun imanı bu ümmetin imaniyle ölçülürse ümmet kim? bu mukattab dahi içinde. Osman, Ali bin Ebi Talib bil cenne, on kişi cennete Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müjdeledi. Onlar da dahi kıyamet gününe kadar en büyük alimlerimiz, en büyük takva insanlarımız Hepsini toplarsak, teraziye konursa, Ebu Bekir Sıddık onun imanı aynı kadar. Bu Abu Bekir Sıddık bakın ne kadar korkuyordu cehennemden. Ne kadar Resulü sözünü sözüne inanıyor. Ne kadar hesaplıyor gelecek günleri. Bir kere onun kölesi bir şey verdi, yedirdi. Onu yedikten sonra, yuttuktan sonra, o dedi bunu nereden getirdin biliyor musun? Dedi hayır. Dedi, cahiliyette İslamdan önce Kubardan bunu kazandım. Peki, aslında bunu yedikten sonra günaha girdi mi? Bir şey yapacak mı? Hayır. Birincisi bu İslamdan önce, İslamdan önce insan İslam'a girdikten sonra her şey silindi. Günahlar. İkincisi sen bilmiyordun yediğin zaman. Ama o kadar Allah'tan korkuyor, o kadar Allah'tan korkuyor, cehennem önünde görüyor gibi. O ne dedi? Neden yemeden önce bana söylemedin? Parmağını soktu boğazına onu kustu. Karnında haram bir şey bırakmadı. Diyemem. Ne zaman böyle Allah'tan korkacağız. Çünkü Rusya, <gülüyor> dedi, Bütün bu ümmetin imanı Abu bakr Sıddık Bütün bu ümmetin imanı Abu Sıddık'ın imanında -1 Ama ne zaman imanımızı arttıracağız biraz? Nasıl artacak? Tekrar söylüyorum. İnsan ne kadar salih amel yaparsa, ne kadar Allah'a yaklaşırsa, zikirde, Kur'an-ı Kerim'de, namazlarında o kadar iman yükselir, o kadar Allah yolunu aydınlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor: "Ma min aden yuqulu fi sabahi kulli yaman ve masai kulli laila bir kullu zehir sabahi akşam ders. Bismillahi alahe llahe la yadr ma asmihi şeyan fi al-ardi walla fi al-asmai, wahu al-sami bu hadisi 3 defa söylerse ona hiçbir zarar gelmez. Hiçbir zarar gelmez. Şimdi hayatımızda yaşıyoruz. İnsan hep düşünüyor. Acaba ticaretimde böyle olursa. Acaba bunun da bilmem ne olursa. Acaba benim eşim şimdi bilmem nereye gitti. Şimdi gelecek benimle kavga edecek. Acaba benim çocuğum arka... Hep insan böyle bir korku içinde yaşıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize müjde veriyor. Bunu her gün 3 defa söyle sabah. 3 defa akşam... Hiçbir zarar sana gelmez. Bir tek hiçbir zarar gelmez. Hayır sevabı da vardır. Bu cennetin yoludur. <gülüyor> Peygamber Efendimiz diyor... Bakara suresinde... ...en son iki ayeti... ...kimse yapmadan önce okursa... ...kefete... ...yani her dertten... ...her şeyden... ...ona yeter, korur. Cinden, hırsızdan eve girecekse... Kavgalardan, bilmem ne. Sen bunları okudun, yapmadan önce sabaha kadar garantidesin. Garantili bir gece yaşarsın. Bir de en son muhabbetimizi, sohbetimizi bitiriyorum. Bir bilgiden Şeyh Muhammed'in Necid Allah diyor ki insan işinde yorulmak hissediyorsa, zorluk hissediyorsa, devamlı yorgun bilmem ne yatmadan önce 33 defa söylesin subhanallah 33 elhamdülillah 34 Allahu ekber şu yorgunluk azalır ona nereden getirdi söylüyor İbn Teymi رحمه diyor Fatıma Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kızı bir gün Resulullah'a geldi diyor ya Resulullah çok yoruldum ile budayı eziyordu, un ondan çıkarıyordu. Biliyorsunuz kalın taş bir delik içinde oluyor, altında kalın taş. Şu deliğe budayı koyuyorlar, çevirirken budaylar geçerken taşların aralarında un oluyor. Düşünün bir kilo ne kadar uğraştırır, ne kadar ağır. Diyor un yapmasından, çamaşırlardan, şundan, bundan, vasfettir Ruhallahu aleyhi ve ne kadar işi vardır. Ya Resulullah yetişemiyorum çok yoruldum. Sadaka parasından ya da zekat parasından bir hizmetçi bana getirirsen. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi tamam gelir. Gitti akşam onun yanına oturdu. Ayşe şey Fatıma radıyallahu anha kuzısı Ali bin Ebi Talib Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oturdu. Dedi hizmetçiden daha iyi bir şey sana söyleyin. Evet ya Resulullah, dedi. Dedi yatmadan önce 33 defa subhanallah de. 33 defa elhamdülillah, 34 defa Allahu Ekber. Bu sana hizmetçiden daha iyidir. Onun için bu hadisten İbn-i Rahimahullah anlıyor. Allah'ın zikri bir tek manevi bir güç sana vermiyor. Bir tek sana sevap vermiyor. Bunun üstünde vücut gücü Allah Azze ve Celle veriyor. Ondan sonra bütün bunları... Bırakan kişi Giderse insanlar yazdı zikirler Onu okursa Onu da çalışırsa ne diyebiliriz Onun hakkında Bilmiyorum yorum Herkese bırakıyorum Ve sallallahu ala Muhammed Ve ala alihi ve sahbihi ve sellem.